Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan Mesut Anlar, Banu Aksoy ve Yıldıray Karakiya. Günaydın Bir Dolap Kitabı'a hoş geldiniz. Günaydın ben Banu. Ben de Yıldıray. Ee, her zaman olduğu gibi yine bir sürü güzel kitapla buradayız. Evet, e, tatiliniz umarım güzel geçiyordur. Bizim tatilimiz gayet güzel ve bol kitap okumalı geçiyor. Ya evet hatta ben geçen gün kendimi kanepeye teslim ettim. Bunu açıkça itiraf ediyorum. Evet. <gülüyor> ya, bir de bir e, duyurumuz daha var aslında bugün. E, Birdolapkitap.com'dan çok güzel bir çocuk kitapları kataloğu yayınladık. E, bir sürü de destekçimiz var. E, o kataloğa bir göz atmanızı isteriz. Başlayalım o zaman evet. hemen Ben daha önce senin Hakkında yazdığın bir seriyle Seriyi seçtim bugün Mavi Bulut Yayıncılık tarafından Yayınlanan Artık Kendim Yapabilirim serisi Kitapları George Birkut yazmış Ve resimlemiş aslında bir ilüstratör bu Ve bugüne kadar Pek çok ödül almış Bir ilüstratör Artık kendim, artık kendim Yapabilirim serisinde e, her kitapta bir çocuk kahraman var. İsmi, ismi belli olmayan e, bir kız ya da bir oğlan çocuk. E, ve o çocuğun kendi başına e, bir konuyla ilgili e, yaptığı yani başarma duygusunu ele alıyor aslında. Bu kitaplar çocukları e, kendi başlarına bir şeyler yapabilecekleri konusunda teşvik ediyor. E, ayrıca yetişkinlere de e, çocukları ...ne şekilde destekleyeceğimize dair fikirler veriyor. Ben çocukken bana dur sen yapamazsın, sen küçüksün gibi laflar dendiğinde ben çok sinirlenirdim. Yani ya o zaman evet, tabii. daha bir böyle hırslanıyor insan. Yani hayır kendimi yapabilirim. Yani kendini ya ispat ya da, etme. O bir yanı, o belki olumlu bir sonucu da olabilir ama bir de geri çekilme var. Yani sen yapamazsın dendikçe içine evet. kapanmak, geri çekilmek, hiçbir şey cesaret edememek gibi... Bence çok korkunç bir yani, şey. Yani e, o zaman e, yetişkinlerin çocuklar üzerine nasıl bir etkide bulunduklarını fark etmiyor olabilirler. Çocuklar da fark etmiyor evet, olabilirler ama e, bu üstümüzde hani gerçekten ciddi etkisi olan bir şey. Yani tamamen pasif yetişkinler de olabiliriz bu yüzden. Ee, o yüzden çocuklar bir şey yapmak istediklerini onları e, düzgün biçimde yönlendirmek, teşvik etmek ve desteklemek çok önemli. Bu kitaplarda tam da bu konu üzerine e, nokta atışı yapıyor. Yani gerçekten nokta atışı yapan çok böyle nasıl diyeyim biraz damıtılmış bir konu aslında. <gülüyor> çok e, ince ve öz anlatıyor aslında konuları. Yani hem ince ve öz anlatıyor hem de gerçekten e, mesela hiçbir duygusal fazlalığı yok. Hiçbir işte böyle... ...aşırıya giden hiçbir şey yok evet, gerçekten de yani anlatılıyor. çok objektif anlatılıyor. Ve evet. bütün yetişkinler bir olanak tanıyor kitapta ki tüm yetişkinler bir, şey, bir biçimde çocuklara olanak tanıyor. Evet, e, kitapları Türkçe'ye Fatih Erdoğan çevirmiş. E, 4 yaş ve üzeri çocuklar için öneriliyor genelde. Çünkü e, o yaşla ilgili bir durum sanırım çocukların kendi başlarına bir şey yapmak istemeleri... E, Hani ya da belki... Birey olarak kendilerini ortaya koyma çağı mı diyelim? El becerileriyle de ilgili bir dönem var. Kendi başlarına hani o motor gelişimle ilgili gelişim. Bir de tabii bu kitaplarda anlatılan şeylerin örneğin bir tane kendim tamir edebilirim var. Şimdi orada kullanılan malzemeler her ne kadar oyuncaksa da hı hı. belli bir potansiyel tehlike de arz ediyor evet. olabilir. Sanıyorum bununla ilgili de yani çocuğun bu malzemeye hakim olabileceği. E, çağda bu çocukla Hı -hı. bunları tanıştırmak daha doğrudur diye. Çünkü böyle oyuncaklar da var. Mesela bir işte bir şeye e, tahta gibi mantar gibi bir yüzeye işte kü küçük çivileri olan e, işte bazı objeleri böyle şekilli şekilli bir şeyler işte onları çocuklar çekiyorlar. Mesela o, o oyunda 3 artı diye Hı -hı. hatırlıyorum oyunu. E, bu kitaplar da hani o anlamda evet o evet. yaş grubuna denk geliyor bu, e, bu, bu öneriler. Yani. Evet. Kitapların isimlerini de söyleyeyim hemen. E, dört kitap var bu seride. Artık kendim yetiştirebilirim. Artık kendim pişirebilirim. Artık kendim temizleyebilirim. Ve artık kendim tamir edebilirim. Ee, bu kitapların en en büyük özelliklerinden biri bir de hani öz dedik. Resimleri çok büyük bir alanı kaplıyor ve e, her sayfada e, neredeyse sayfanın tamamı resim ve altında tek cümlelik bir açıklama var. Ya o cümle de zaten ya üç sözcük ya beş sözcük evet. yani o kadar. Yani e, kitaplarda genelde işte bir yetişkin ve bir çocuk var. Çocuk e, işte artık kendim yetiştirebilirim de tohum ekmeyi ve kendi sebzelerini yetiştirmeyi e, yetiştirmeye başlamış bir çocuk işte anne babasından yardım alıyor. E, ebeveynin ağzından bir laf e, ardından çocuğun ağzından bir laf gibi bir denge kurulmuş. Ee, önce toprağa koyup iyice yayalım diyor burada yetişkin. Ve orada toprağa tohumları nasıl diktiklerini görüyoruz. Tohumları parmağımla itiyorum diye de çocuk seslendirilmiş. Ee, ve bu şekilde çok doğrudan e, hani çok öğretici bir öğreten büyük sesi de olmadan usul usul çok güzelce anlatıyor de... ve... Ş şakalaşmalar vesaireler de ihmal edilmemiş içinde evet. yani çocuk işte suyla oynuyor sanıyorum şimdi tam hatırlamıyorum ama evet. ya da işte birbirlerine bir takım şakalar yapıyorlar işte elleri yüzleri un oluyor filan hani o işin eğlenceli kısmı da aslında ihmal edilmemiş durumda. Evet yani bir şey yapıyor ama yaparken eğlenerek yapıyor bir de yine bunlarla ilgili söyleyebileceğim bir şey hazır almak yerine üretmeyi teşvik ediyor bu kitaplar yani artık kendim pişirebilirim de ee, çocuk annesiyle birlikte e, yemek yapıyor. Babasıyla birlikte pardon. Ee, ama hani pizza yapacaklar. Gidip marketten alışveriş yapıyor. Para veriyor. Para üstü alıyor. Hani orada öyle bir, e, bir şey de var. Ama hazır pizza almıyor. Evet hazır pizza almıyor. Kendisi yapıyor tek tek işte e, yönlendirmeyle hamuru yoğuruyor. Akşam olduğunda da büyük annesiyle büyük babasına kendi yaptığı pizzayı sunuyor. Bir de şimdi bu örnekte çok önemli bir durum vardı. Onu atlamayalım. Burada e, mutfakta çalışan Kişi evet çocuk bir kız çocuğu ama Hı -hı. mutfakta ona yardım eden kişi baba. Yani cinsiyet ayrımı üzerinden bir rol dağılımı yok bu kitaplarda. Evet. Bu anlamda da zaten kitapların editörü Keriman Güldiken de bu konuda yani basın duyurusunda e, bu konuya vurgu yapmıştı özellikle. E, kitaplarda bir cinsiyet ayrımcılığına dayanan rol dağılımının Hı -hı. olmaması çok çok önemli. Evet aynı şekilde temizlik yapan da bir oğlan o, çocuğu. Bir oğlan çocuğu evet. Bu çok önemli bir özelliği kitabın. Evet. Ee, kitapların bir diğer özel... Mesela şey var bu temizlik yaparım kısmında... E, ...baba bir ara durmuş temizliği ara vermiş ve bir e, astım spreyi sıkıyor. <gülüyor> evet. Yani bu benim dikkatim çekti çünkü ben çocukken çok kullanıyordum bu ilacı <gülüyor> ve garip geliyordu. Yani bu, garip kendimi farklı hissediyordum. Kimsede olmayan bir şey yapıyorum diye. Hatta hani gizli gizli o ilacı kullanırdım. Hani böyle bir şeyi görseydim belki rahat ederdim. Çünkü bir yetişkin de bunu kullanabiliyor. Evet benim gülmemin nedenini de açıklamam lazım. Çünkü çocuk toz alıyor o sırada. <gülüyor> evet alerjik bir baba karşısında. Ve o nasıl bir toz almaksa. <gülüyor> e, dediğin gibi hani demin şey dedin. Çocuklara bu tip e, tamir edebilirim kitabında mesela. Alet edevatlarla çalışıyor. Yetişkin kişi... E, Dolap bir oyuncak sandığı yapacaklar. Bunun için malzemeler alıyor. Testereyle tahtayı keserken çocuk da kendi oyuncak testeresiyle tahta kesiyormuş gibi yapıyor. Ama başında kaskı gözünde tamir gözlüğü eksik değil. Ee, yani diğer kitaplarda da öyle sürekli bir yani yap, ama güvenliğinde ihmal etme Hı. mesajı var. Tabii o pizza yaptıklarında örneğin bıçak kullanmak gerektiğinde işte biber kesiyorlar diyeyim Hı. ki o zaman baba kullanıyor bıçağı zaten. Evet. Ee, resimleri çok güzel kitabın Zaten e, George Birkett e, Aslında bir ilüstratörmüş e, Kitabın Yaş grubu da düşünülürse Dört hani artı demiş ama daha küçük çocukların da Resimlerinden hoşlanacağını düşünüyorum e, Bu yaş küçük yaştaki çocuklarda Bu şeyi okumuştum Ana hatların belirgin olması Konturların çok e, net ve e, dış, dış, yani Dışı ile içinin birbirinden net olarak ayrılıyor olması Çocukların ee, dikkatini daha çok çeken özelliklermiş. Bu resimlerde de öyle yani çok belirgin siyah konturlar var. Ee, aynı biçimde renk yüz, renk alanları da çok eşit biçimde dağılmış ve karışık hiçbir şey yok. Çok net her, her yüzeyi, figürlerin yüzlerini, nesneleri çok net görebiliyoruz. O yüzden çocukların incelerken güzel ve e, al çabuk rahat algılayabilecekleri resimler olduğunu düşünüyorum. Ben bir de şimdi biraz önceki astım İlacı kullanan hı hı. baba gibi Bu kendim yetiştirebilirim Kitabında çok çok önemsediğim bir şey var O da Bu yetişkin karakterlerden bir tanesi Buradaki Bu, bu cildindeki yetişkin karakterlerden Bir tanesi tekerlekli iskemledi hı hı. Ve bu Öyle bir ifade edilmiş ki Bütün Herkes nasıl bir sandalyede oturuyorsa o da bir sandalyede Hı -hı. oturuyor. Sadece onunki tekerlekli. Ama buna hani... özellikle bir vurguda yapılmış değil. Hayır, ama bunun gösterilmesi çok önemli. Evet. Yani bu, bu, bu böyle bir durum çünkü var. Bu Hı -hı. yokmuş. Çünkü e, kitaplarda genelde çok daha... Hadi ideal diyelim ya yani da bu hani çok yer bulabilen bir konu değil bu aslında. Ama hı hı. bu kitapta var ve bu da çok önemli e, bence. Bunu göstermek çünkü e, çocuklar bunu sormasalar bile onu fark edeceklerdir. Yani bir tekerlekli sken ve bu çok normal bir şey. Evet. Bunu değilmiş gibi e, hani yok saymak, göstermemek, hı hı. hiç buna yer vermemek çünkü çocuk kitaplarında çok gördüğünüz bir şeydi bir şey vardı. E, neydi seslerin? E, rengi Sand of Colors var. İşte evet. Orada böyle bir durum sözcüğü çok fazla rastladığımız bir şey değil. O yüzden ekstra bir önem var diye düşünüyorum. Evet. E, aynı biçimde karakterlerde de belli bir e, tip yok. Yani e, sarışın var, esmer var, zenci var. E, her türden insanı bir arada görme şansımız oluyor ve e, yani çeşitlilik sunuyor bu kitaplar bir yandan. Yani hı hı. asıl konusu bu değil. Asıl konusu çocukları kendi başlarına bir şey yapabilmelerini sağlamak ama aslında incelendiği zaman altından bir sürü şey çıkıyor bu kitapların. Evet. Şimdi peki bu kitapları armağan ediyor muyuz? Bu kitapları bugün armağan ediyoruz. Artık kendimi yetiştirebilirim, tamir edebilirim, temizleyebilirim ve pişirebilirim. Mavi Bulut'tan dört kitabı okul öncesi. Evet az sonra müziğimiz başladığında bizi arayacak olan ilk dinleyicimize bu dört kitabı armağan edeceğiz. Ondan sonra da bugünün bant kaydını Bir Dolap Kitap'ta yayınladığımızda da tekrar bir şansınız olabilir. Şimdi telefon numarasını vereyim önce. Evet. 0212 343 4040 şarkı çaldırmaya başladıktan sonra ararsanız eğer bu kitabı kazanabilirsiniz. Mary Poppins'ten Penguin Dance geliyor. Your feet so grand Your hearts starts beating like a big cross man It's a jolly of a day with Mary No wonder it's Mary Mary that we no wonder it's Mary that we love No wonder that it's Mary that we love No wonder that it's Mary that we love Mavi Bulut Yayıncılık tarafından kısa süre önce basılan Artık Kendim Yapabilirim dizisini kazanan kişi Ümit Doğan oldu. Kendisiyle yayından sonra bağlantı kuracağız. Tamam şimdi ikinci kitabımıza geçebiliriz. İkinci kitabımız bir ilkokul çağı kitabı 8 artı diyebiliriz. Çizmeli Kedi kitaplığından yayınlanmış. Ursula Wörfel tarafından yazılmış yazılmış. Ve Bettina Wölfel tarafından resimlenmiş. Çevirende Gülser Epçeli. E, ateşten Ayakkabı Rüzgardan Sandalet. Ay ne güzel ismi var. Çok güzel bir ismi var. Kitabın kendisi de çok güzel. Kapağı da çok güzel zaten. E, hı hı. Gördüğün gibi çok keyifli e, bir kapak. E, o, o, kitapta yani benim çok ilgimi çeken e, birkaç şey var. E, onları şimdi sırayla anlatayım zaten. Burada bir çocuk söz konusu. Tıpkı şeydeki perşembeleri çok seviyorum. Hı hı. Adlı bir kitaptan daha evvel yazmıştık bir dolapkitap.com'da ee, oradaki gibi e, şişman, kısa boylu ve bunlardan şikayetçi olan ama şekerleme yemekten vazgeçmeyen bir yandan Tim adlı bir çocuk var. Tim'in e, babası ayakkabı tamircisi, hı hı. ailesini geçindirecek kadar para kazanıyor yani yetmezmiş gibi e, bir de fakirler. Tim bu üç şeyden çok şikayetçi. İşte Bodrum katı bir evde oturuyorlar falan aslında yaşadığı yerden de o kadar mutlu değil. Bir yandan ama çok mutlu bir aileler. Yani aile birbiriyle çok uyumlu, çok iyi e, iletişim kuran bir aile. Tim e, bu hani şikayetçi olduğu e, durumlara rağmen aslında mutsuz bir çocuk değil bir yandan da. Yani çok iyi bir duygusal ayar var Hı -hı. kitapta açıkçası. Bu birinci hani hoşuma giden şeylerin e, başında geliyor. E, Tim şişmanlık, kısa boylu olmak... Ve fakirlik üç tane kötü özellik bir arada bana çok fazla geliyor diye bir açıklaması var kitabın hani <gülüyor> bir e, yerinde. Böyle düşünüyor Tim. E, zaman zaman da para kazanmak için işte pazara gidiyor, pazarcılara yardım ediyor. İşte domatesleri diziyor, elmaları parlatıyor falan. İşte bazen meyve veriyorlar, bazen biraz para veriyorlar. Bir tane yumurtalarını dizdiği bir <gülüyor> teyze var. Bu teyze en çok parayı veren kişi. İşte Tim parasını aldığı zaman... <gülüyor> Pardon. Tim parasını aldığı zaman ya ailesi için işte e, annesine çikolata, babasına çerez, kendisine horoz şekeri alıyor. götürüyor. <gülüyor> de alıyor. <gülüyor> Tabii. Ama o zaman çok güzel oluyor. Böyle e, işte götürüyor bunları eve. O zaman babası hemen iş araç gereçlerini bir kenara kaldırıyor. Hop şimdi bizim işte, tam aile kutlaması diyor. Oturuyorlar işte çikolataların çerezlerini yiyorlar filan. Bazen de Tim bu kazandığı parayla arkadaşlarına dağıtmak üzere şekerleme alıyor. Çünkü okuldaki arkadaşları sürekli onunla alay ediyorlar. İşte şişko geldi, bücür geldi, cüce geldi falan filan gibi sürekli alay ediyorlar. O da bir türlü hani onlar hem çok sinirleniyor, üzülüyor, utanıyor vesaire bir iletişim de kuramıyor bir türlü. Babası da diyor ki aslında yapman gereken tek şey onlara gülmek. Onlarla beraber gülmek. Hı hı. E, fakat hani Tim bunu bir şekilde beceremiyor. Fakat şekerleme dağıttığı zaman olacağını zannediyor. Olmuyor vesaire. Derken Tim'in doğum günü e, geliyor ve Tim böyle güzel bir hediye mesela elektrikli tren... Gibi bir hediye almak hevesinde çok istiyor böyle bir şey. Ee, işte ailesi ona işte bir hazırlık yapmaya başlıyorlar. Tim de hani merakla bekliyor sabaha kadar. Sabah kalktığında bir bakıyor işte pasta yapmış annesi. Hı hı. Ee, orada bir büyük yetişkin e, için bir sandalet, e, bir de çocuk ayakkabısı kıpkırmızı ve hayal kırıklığına uğruyor. İki tane de sırt çantası. Çantaları da annesi dikmiş. Ayakkabıları babası yapmış. Ve babası ayakkabı tamircisi olarak yola çıkacak babasıyla beraber. Babası yol boyunca işte geçtikleri yerlerdeki insanların ayakkabılarını tamir edecek. Gezgin bir ayakkabı tamircisi olarak para kazanacak. Ve Tim de ona eşlik edecek. Aslında asıl hediye de bu. Tim hani biraz bozulsa da böyle bir armağan almaktan yana çok mutlu oluyor. Ve yola çıkıyorlar. Yol boyunca da... ...işte başlarından çeşitli maceralar geçiyor. Bu maceraların ilki şu... ...bir ormanda konaklıyorlar... ...gece uyuyacaklar... ...bir hışırtı duyuyor Tim... ...çok korkuyor babasına seslenince ...çok korktum falan diye babası da diyor ki... ...evet yani o kadar çok korktun ki... ...bağırıp sıçanı da korkuttun... <gülüyor> ...diye meğer hani ormanda gezinen bir sıçanmış o. Ee, hani maceralar böyle başlıyor. İşte... Ee, bir şey soracağım... ...bu ilk başta anlattığın kısım... Kitabın küçük bir kısmı tabii sanırım. Tabii. Yani bir aslında daha bir yeni yol, başlıyor. yol hikayesi Aslında bu? Evet bu bir yol hikayesi ve kitap daha yeni başlıyor. Ben sadece giriş kısmını biraz uzatarak anlattım. Hı hı. E, çünkü önemli veriler var orada. E, şimdi yola e, çıkıyorlar. Yola çıkarken de kendilerine yeni isimler veriyorlar. Tim ateşten ayakkabı oluyor. Babası da rüzgardan sandalet. Hı, kitabın adı. E, evet kitabın adı da o zaten. Çok güzel bir isim. Ee, i̇şte yolda bir sürü şey oluyor ne bileyim bir köyde işte inek güden bir kızcağız var onunla beraber işte ineklerden birini güderken en arkadaki en sakin ineği güderken inek başlıyor koşmaya bu zincirine falan hani böyle bir sürü macera işte <gülüyor> e, bu arada tabii bütün bunları yaşarken kitabın en önemli özelliği Tim kendisiyle yüzleşiyor korkularıyla yüzleşiyor. Başka başka durum. Mesela bir köye gidiyorlar. Köydeki çocuklar da onunla alay ediyor. Aa, şişkoya bak buraya bir şişko gelmiş falan filan diye. Fakat Tim bu sefer bununla baş edebiliyor. E, dolayısıyla bir kahramanımızda çok keyifli bir dönüşüm Aha. de var aslında. Yüzleşme ve dönüşüm var. E, ve me Mesela işte korkularla yüzleşmek var. Farklı olmak, farklılıkları kabullenmek. Yine temalarından e, kitabın. E, kendinle barışık olmak, kendini tanımak. Yine e, kitabın önemli temalarından. E, yol boyunca işte bölüm bölüm kitap anlatılıyor. Bu temalarla karşılaşırken de yani her bir tema bir öykü gibi düşünmek hı. lazım. Yolun farklı aşamaları. E, baba yol boyunca her durum için bir öykü anlatıyor. Muhtemelen de uyduruyor aslında. Yani iyi bir öykü anlatıcısı. E, bir zenaatkar olmanın yanında çok da iyi bir öykü anlatıcısı bir baba. Çok ideal bir tip yani aslında hı hı. baba. Hani bu. Evet yani böyle bir baba evet eliyle çalışıyor işte eliyle üretiyor ve çok güzel hikayeler anlatıyor müthiş üstelik de gezgin hani bundan <gülüyor> yana da hiçbir sıkıntısı yok ee, bu hikayelerde e, kitap boyunca anlatılan yani kitabın dışından gelen hikayeler gibi görünen hikayeler asla böyle ağır bir öğreticilik falan içermiyor. Bir durum var o durumu anlatıyor ve e, o durum içerisinde evet bir mesaj var ya da Tim'in o sırada yaşadığı durumla ilgili çok güzel bir e, paralellik var. O paralellikten zaten Tim'in e, anlaması gereken şeyler var. Yani birbirlerine mesajlarını aslında daha doğrusu babası yol boyunca Tim'e mesajlarını öğütlerini farklı farklı öykülerle veriyor. Böylece hı hı. ne oluyor? Bir yol öykümüz var. Yol öykümüzün içinde de çeşitli durumlara dair farklı farklı öyküler var. Bu anlamda da çok keyifli kitaplar. Yani daha da çok... tim çözümlenmiş oluyor Ve, bu şekilde. Evet, hem tim çözümleniyor, yüzleşiyor, işte kabulleniyor, artık tanışıyor vesaire. Her ne oluyorsa bütün o dönüşüm süreci de e, böylece ortaya çıkıyor. Bu hikayelerden bir tanesi de benim çok hoşuma gitti. Babanın anlattığı hikayelerden bir tanesi. E, i̇şte Tim e, şey diyor. Ha bir dakika buraya bir, bir dakika not almıştım. Ha Tim Öyle bir şey ki yola çıkmadan önce e, doğum günüyle ilgili şöyle bir şey söylüyor. Bunu söylemem gerektiğini düşünüyordum. Unutmuştum. E, Tim artık Tim olmak istemediğini söylüyor. Hı, Ama burada kastettiği şey adını değiştirmek değil. Bildiğin kendisi olmak istemiyor Hı -hı. yani. İşte bu yolculuk e, sırasında kendisiyle e, işte bu yüzleşmeleri sağlıyor falan. Ve e, şimdi o hikayeye dönüyorum tekrar. Babanın anlattığı hikayelerden bir tanesi. Tim işte e, keşke e, uçabilseydim de hani bu yolları öyle aşabilseydim. İşte keşke şöyle olsaydı böyle yapabilseydim. Keşke şu olsaydı şöyle olsaydı gibi sürekli e, bir istek ama hani böyle olabilseydi edebilseydi vesaire diye bir istek bildiriyor sürekli. Babası da e, diyor ki e, işte evet diyor ya o çocuğun adı da buydu. Hangi, hangi çocuk? çocuğu? <gülüyor> Tabii ki doğal olarak soru bu yani kimin adı yani bu hangi çocuk? Diyor ki babası bu diyor o çocuğun diyor adı isterdim sahip olsaydım yapabilseydim diyor. Hangi çocuk işte o hikayedeki çocuk diye bir hikaye anlatmaya başlıyor. Ama diyor ki bu hikayenin bir sonu yok. Ee, peki diyor eğlenceli bir hikaye mi? Eğlenceli başlıyor ama hani sonu yok. İşte bir çocuk var anlatılan hikayede isteseydim sahip olabilseydim e, yapabilseydim e, adlı çocuk. E, istediği her şeyi dileyebiliyor. Ve dilekleri gerçekleşiyor yani işte bu çocuk diyor ki e, işte keşke öğretmenim yarın hasta olsa da ben işte okula gitmesem öğretmenin dişi ağrıyor öğretmen gelmiyor böylece okula işte e, herkes ondan hızlı koşuyorsa diyor ki ya keşke ben daha hızlı koşsam birdenbire bacakları hani rüzgar gibi falan istediği her şey oluyor ama bir süre sonra bu yüzden kimse onunla oynamak istemiyor çünkü o istediği her şeyi elde ediyor ve diğerleri daha çok mücadele etmek zorunda ama imkansız da bir yandan çünkü onun istediği her şey oluyor. Sonu yok bunun. Evet dolayısıyla çocuk giderek yalnız kalmaya başlıyor bunu pek dert etmiyor diyor ki nasıl olsa istediğim her şey oluyor işte yalnız kalınca yeni bir oyuncak istiyor işte canı sıkılınca yeni bir bir şey istiyor her neyse artık bir sürü bir şey istiyor vesaire ama tabi hani istemenin de sonu gelmiyor gerçekten derken bir gün işte bir amcası ziyarete geliyor böyle bir sürü sakalı var adamın böyle aa diyor sakal ne kadar güzel bir şey keşke beni de sakalım olsa <gülüyor> çat diye sakalı çıkıyor tabi bu çocuğun fakat bu isteklerin şöyle bir yanı var eğer e, bu çocuk bir şey istiyorsa o gerçekleşiyor ama geri gitmiyor. Yani e, işte ya keşke okulun bahçesinde bir dozer olsaydı dediği zaman dozer orada birdenbire belir veriyor. Ama onu çıkarmak için oradan gerçekten birilerinin gelip çaba harcaması gerekiyor. Yani gitse dediği zaman gitmiyor. Dolayısıyla sakal da gitmiyor. <gülüyor> Ve tuhaf bir çocuk olarak dolaşmaya başlıyor. Ve e, böylece hani bu e, istemekle ilgili durumda çok yani çok zor bir durumda kalmış oluyor. Ama bu hikayenin bir sonu yok. Tim de sonunu e, bu hikaye anlatılırken en başta diyor ki Tim a ne kadar eğlenceli ne kadar güzel bu çocuk ne kadar şanslı işte istediği her şey oluyor ama derken çocuk yalnız kalıyor işte istediği şeylerden kurtulamamaya başlıyor filan. Bu sefer diyor ki ya ne kadar şanssız bir çocuk e, ne kadar sorunlu bir çocuk e, diye ama hikayenin sonu yok ama bu arada Tim zaten anlayacağını Tim, anlamış oluyor. Evet. Ve hikaye e, kitabın sonuna doğru e, Tim Babası işte bir gölgelik yerde uyurken ormandalar yine. Ormanda bir kamp yapıyorlar. Çimenlikten çok ayrılma diyor babası ama Tim şöyle bir çıkıp ormanda dolaşıyor. Bir yolunu kaybeder gibi oluyor. Bir korkuyor vesaire bilmem ne. Bunları da babasına anlatmıyor. Geri döndüğünde babası henüz uyuyor. İşte gidiyor derede elini yüzünü yıkıyor. Korkusunu geçiriyor falan. Sonra babası gözlerini açıyor. Nasıl eğlendin mi? Derede oynadın mı? Çimenlikte oynadın mı? Ne yaptın deyince. Çok eğlendim falan diyor ama. Sonra içi rahat etmiyor. Yolda yürürken ilk defa o da babasına bir hikaye anlatıyor ve. Babasının sözünden çıkıp o çimenliği terk edip ormanlayı falan o da aynı iletişimi kurmaya başlıyor ve Tim tabi ondan sonra dönüşmüş bir kişi olarak kendisi etrafında çok güzel. Ve kesinlikle önerilecek bir kitap ee, Bu Yaz kitabı... tatili için de çok güzel bir tercih Aynen. olabilir Aynen çok iyi bir yaz tatili kitabı olduğunu düşünüyorum ben de bunun ee, Tekrar adını söyleyeyim Ateşten Ayakkabı Rüzgardan Sandalet Ursula Wölfel tarafından yazılmış Çizmeli Kedi kitaplığından çıkmış Bu kitabı kesinlikle öneriyorum Ve süremizin sonuna geldik ee, bugünlük bizden bu kadar. Evet. Gelecek hafta bir dolap kitapta yine güzel kitaplarla burada olacağız biz. Yine burada olacağız. Kataloğumuzu hatırlatalım. Bir de Bant yayınını da ekleyeceğiz Pazartesi. Ona da bakmayı unutmayın. Gelecek hafta görüşürüz. Hoşçakalın. Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan ve sunanlar Banu Aksoy ve Yıldıray Karakiye.